Merhabalar, ben Devrim Özkan. 95.0 Açık Radyo'da Frans Söpücü başladı. Bu haftaki programımızda çok özel bir konuğumuz var. Kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlayan, ilerleyen yıllarda sinema ve müzik alanlarında da sayısız başarılı işe zaten uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edip ödüller kazanan, bugünlerde de tecrübelerini büyük bir tutkuyla genç kuşaklara aktaran çok değerli bir sanatçı, sevgili Ayla Algan, bu hafta bizimle birlikte hoş geldiniz. Ayla'nın Frans töpücüğüne Hoş bulduk. Siz kadar gençmişsiniz. Hep <gülüyor> duydum. Herkes sizi met ediyor. Programlarınızı met ediyor. Bana da geldiniz eksik olmayın. Ben çocukluktan başlayayım bari. Eski şarkıları. Olur tabii nasıl istersen. Benim yaştakiler sevinsin <gülüyor> biraz. <gülüyor> Böyle 5 yaşında Büyükada'daydık. Büyükada'da Türkler azınlıktı. Hı hı. Yani Ermeni, Yahudi, şey, e, Rumlar vardı. Bilhassa Rumlar hı hı. vardı. Çünkü orada kilise var, papazlar var, Ayyorgi'de. Dolayısıyla bütün Cumartes günleri annem babam tavernalar vardı. Oraya gidiyorduk deniz kenarında. Hı hı. Oradaki söyledikleri ilk parça söylediğim Tucale Pidimbaye'ya bayeycu jalep timbayeya yani o kadar konuşamıyormuş <gülüyor> bu şarkıyı söylerken <gülüyor> ama sonrakilerde tabii eee Sofia Van olan Haram Su diye bir şarkısı vardı. Onu çok seviyordum. Türkçe'ye de benziyor çünkü aklımda kalıyordu. Sonra Saray sinemasına da geliyordu. Eee Galatasaray'da <gülüyor> Sofia Van yani kendisini de gördüm. Aha. Onun için o parçayı çalarsanız mutlu edersiniz beni. İyi ki varsınız oğlum. <gülüyor> teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. O zaman şimdi Sofia Wembo'nun e, Harami adlı şarkısıyla devam ediyoruz programa. <gülüyor> Sofia Wembo'dan dinledik Ayla Alga'nın çocukluk yıllarına ait bir şarkıyı. Harami. Çok güzel şarkı değil mi? Evet çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bir de ne bakayım? Şey biz tünelde oturuyorduk yani Beyoğlu'nda, Lobon Pastanesinin üstündeydi evimiz. Ben de Damdöğün'e geliyordum okula buraya, Albiye. Dolayısıyla o devrelerde Damdöğün'de pek sörlerle olduğum için biraz çok ciddiydik. Hı hı. Yani şapkalar, fileler, saç gözükmesin, kara kara prostelalar böyle. Annem de stilist o zaman. <gülüyor> Gülüyordu diyordu ki ay gudubet gibi. Nedir bu modalar Ne yapıyorlar size gencecik insanlar yazık diyordu. Annem biraz ressamdı da aynı zamanda. İbrahim Çamlı'nın öğrencisiydi. Eyüp ee, öğrenciyken beraberdiler, hep sandviçini yermiş. O, <gülüyor> onu anlatıyordu. Neyse ne, ben e, dandosyonu e, okuduktan sonra yani ilkokuldan sonra, ortayı okuduktan sonra liseye Paris'e gönderdi annem. <gülüyor> Ee, yani Fransızca öğrenim diye. O zaman Fransızca İngilizce gibiydi. Hı, yani önce Fransızca öğreniriz evet. İngilizce ikinci dildi. Hı. Dolayısıyla bütün kitaplar percümeler her şey konuşma dili Hı. kibarlık filan. Ondan sonra e, ama Sörler'deki Fransızca öğretmenlerim çok iyi oldu. Çünkü onlar Kökünden anlatıyordu dili bize. Ortadan sonra lisede, orada da Latince mecburiydi lisede. Lise de hı hı. E, bitirdim. Dört senede orada okudum. Dolayısıyla iyi ki o dili öğrendim diyorum. Hı hı. Çünkü biraz sonra Amerika'da başıma geldi de iş bile buldum. Hı hı. Bu eski Yunancaları biliyorum ya. O çağrışımlı bir dil oluyor. Neyse geçelim şimdi şarkımıza. <gülüyor> ee, oradan, e, burada işte Sofia Vembolar, e, şu Amerikan şarkıları ondan sonra bu şeyler vardı o zaman sinemalar la kukuracha la kukuracha nananana na na diye ben onları annemin elbiselerini giyerdim böyle türbanlar yapardım o bir yerliydi herhalde bilmiyordum tabi çocuktu dolayısıyla diyelim ki yani şarkı olarak böyle hissettiğim şarkılar Paris'te oldu tabi. Ama annem Paris'te her sene iki kere gittiği için, moda için gidiyordu. <Gülüyor> Christian Dior'a, Jacques Fath'a filan gidiyordu. Dolayısıyla bu şarkıları zaten ben biliyordum. <Gülüyor> yani Fransa'ya gittiğim zaman böyle ağzıma açık değildi. Orada daha çok solcu, egzistansiyelist, daha e, George da, şeyle... Ee, mesela Guri Guri'yle evet. söylüyordu. Hı hı. O, o annesi bilmem ne getirmiş. Dolayısıyla bu tip parçalara, Juliet Greco'nun e, parçalarına Onların hepsini biliyorum. O zaman bu döneme ait iki parçadan bölümlerle devam edelim. Programa dilerseniz önce Josh Brassens 1952 tarihli Legori adlı parçasını seslendirsin. Daha sonra da Jacqueline François yıllar önce sizin muhteşem yorumunuzda da duyma şansına eriştiğim Esma Fat Amuayı söylesin bizim için. Önce Josh Brazenstain dinledik, Kligori. Daha sonra da Jacqueline François geldi açık radyo mikrofonlarına, Esmafot Amoa adlı parçasıyla. Ee, şimdi biraz da oyunculuk günlerinize ve Fanny Göle gelelim isterseniz Ayla Hanım. Ee, Fransa'daki lise günlerinizin ardından Amerika'ya gittiniz, e, oyunculuk eğitimi almak üzere. E, bu sırada da çok çarpıcı bir rol teklifi almıştınız. E, bundan bahsetmek ister misiniz biraz dinleyicilerimize? Columbia Pictures'ın eh? Sanat direktörü vardı. Ben o zaman okuldaydım Amerika'da, New York'ta, e actor stüdyodaydı, Lee Strasberg'in öğrencisiyim. T. Ostanislavki'den de daha iyiydi, e hoca olarak. Dolayısıyla ee, gelip bir bizim deney... Neydi çocuğu? Paul Newman'da. Paul Newman bizim sınıf arkadaşımızdı. Benim kocam da okudu. Ee, Paul Newman, John Woodward sonra evlendiler. Flört ediyorlardı. Ee, Marlon Brando e, şey bitirmişti. Sayanları çekiyordu, şey Onlar geliyordu, gidiyordu. Yani bizden Columbia Picture olsun, şey olsun sinemacılar çok öğrenci aldılar. Çünkü tiyatroda o devrede öğrettiği tür çok gündelikti. Yani bizim bugün dizilerde ben o dersi de verdiğim için yani tiyatrocuyu dizide yumuşatmak, az yap, çok gösterme, güzelim bak, hayattaki gibi ol <gülüyor> demekten <gülüyor> dilim kurudu. İşte o zaman da tiyatrolar böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Marlon oradan çıktı, Marlimunro oradan çıktı. Daha ne bir sürü insan... Oradan çıktı. Yalnız orası vakıf gibiydi. Ben sinema sevmiyordum. Hmm. <gülüyor> Zaten sevmiyordum. Çok sonra ah güzel İstanbul'da Sadri Alışık bana sinemayı sevdirdi. Hmm. Ya Bir de karanlıkta yananlarda solcuydum tabii. Ee, bir, bir, bir şeyim vardı, söyleyecek bir lafım vardı. Ee, Dolayısıyla grevi ben başlatıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla. <gülüyor> Ve e, neyse. E, Golden Boy diye bir oyun vardı. Tiyatroda, şey okulda çalıştığımız. Benle çalıştığı için beni gelir misin dedi oynamaya. Gittik. Yani aslında benim için gitmedik. <gülüyor> yani, Polnyum'un da herhalde. Yani onu hatırlıyorum. E, onunla gittik. Şimdi list bir şeyi görsen adam bıraktı polnumunu bir yana. Okey okey dedi. Yani alacak belli. Bana başladı sorular sormaya. İşte neredensin? Ne yapıyorsun? Aksanım var biraz. Evet aman aksanını sakla. Aman düzelme. Meğer funny girl'e Fanny Bryce öldüğünde... ...şeyine yazılı olarak bana benzemeyene oynatmayın diye bir şey bırakmış. <gülüyor> bırakmış. Onun için adam benimle uğraşıyor. Hmm. O zaman da böyle sarımarı dedi saçımı kıvırcık kumral, hmm. kıvırcık. Böyle hakikaten erkek çocuğu gibi bir, bir şeydim. Yani hakikaten benziyordum. Yani adam onu için şaşırdı. Çünkü ben kendim için gitmedim oraya. <gülüyor> i̇şte o sırada Mono'mu söyledi bana. Şarkıda söylüyor musun dedi. Ooo dedim beş yaşından beri söylüyorum. Hadi söyle ne söyleyeceksin. Ee, şey, e, semonomu biliyor musun? E, mis Denget'in demedi de şeyin dedi, fani girl. <gülüyor> Fanik örneği diyorlar biliyor musun? Bu rejisörüne de sürpriz yapan bir oyuncu. Oyunun içinde mesela finalde evleniyor mesela. Karı koca düğün. Evleniyorlar. O sırada nasıl çıkıyor biliyor musun? Gelinlikle. <gülüyor> Hamile. <gülüyor> Tabii herkes gülmeye alkış Rejisör Deli olacak nasıl yaparsın bunu bana? <gülüyor> öyle bir karıydı. Ben de öyle, rejisörlerim çok kızardı bana. Ve şansım da olmadım. Hep klasikleri oynattılar. Hamlet'i bile oynadım düşün. Yani hep böyle dizilerde biraz light motifi götürebildim. Ama tiyatroda komedi oynayamadım yani öyle, sırılsızlıkla. Komedi oynadım, Müzikal oynadım. Neyse, o şarkıyı da söyledim var çok memnun oldu falan. Bir şey demedim. Sonradan okula, <gülüyor> Lee Strasberg'a bir de Wendell K. Philip diye biri vardı o. Ondan sonra off onun koyduğu şeylerde oynamaya başladım ben. O dedi ki, bu Seznik seni istiyor. Funny girl oynar mısın? Aman çok şey çünkü Musevi bir kızdı, Yahudi bir kızdı. Ee, orada oturuyor fakir bir şeyden. Aa, aa, yani New York'un fakir mahallelerinde. İşte aksanı var bilmem ne. Ee, bacakları benim gibi güzel değil filan. Her şey ona benziyordu. <gülüyor> Peki dedim ben de tamam. Kocama da diyorum ki iyi çünkü biz evlenip gittiğimiz zaman kocam Union Carbide'da çalışıyordu. Babasının kromları vardı. Para derdimiz yoktu. <gülüyor> Ama okula gidince onlardan sakladık. İşten de çıktı. Bayağı parasızdık yani. <gülüyor> <gülüyor> o gidiyor öyle onun İngilizcesi vardı Robert College mezunuydu. Beklendi. Dolayısıyla e, iyi filan dedikler bir kere tamam filan. Sonra tam kontrat yapacaklar benle. Sekiz yılda mezler mi? Hmm. Ben yapamadım. Hmm. Zaten Amerika'yı sevmiyordu. Hmm. Yani çocukluğumdan beri hep dışarıda. Çocukluğum on beş on altı on dokuz. Sonra evlendim Amerika até 4 5 sene doğru da okulda artık nasıl dönmek istiyorum vatanıma nasıl yani benim için çok zengin değildik ama çok eğlenceliydik yani evet. bir memur sınıfı vardı ki o Atatürk sayesinde hakikaten Anadolu kulübünü kurdu Ankara'da ve büyük adadakinde canlı müzik getiriyorlar bu İspanyol müziklerin hepsini biliyorum. Los Paraguayaslar filan. Yani o zaman Türkiye'de de savaş olmadığı için. Yani savaştan e, kaçanlar çoğu e, Türkiye'ye geldi. Çok kapıları da açtı Atatürk eksik olması, Musevilere filan. Dolayısıyla Semonomi oradan işte. <gülüyor> Biliyorum uzun lafın kısası. Ben tabii almadım. Ondan sonra Barbra Streisand aldılar. Çünkü Museviydi Yani Yahudi bir kızdı o da. Yani belki daha iyi olur ama o çok dramatik aldı kadını. O kadın öyle değil diyorum işte rejsörü bilmiyor. Son müzikal açılış gecesi Hamile çıkıyor gelinlikle. Şakacı bir kız. Çok şakacıydı. Aile evet, evet, evet. ee, şimdi önce fani Bryce'dan Second Hand Rose'u dinleyelim. Ee, daha sonra da Juliet Greco Monom'u seslendirsin. Ee, sonra kısa bir ara bu aranın ardından sevgili aile Algan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeniden birlikteyiz. Sanatın farklı dallarında başarılarla dolu bir kariyere sahip 1972'de devlet sanatçısı ünvanına layık görülen çok değerli bir sanatçıyı sevgili Ayla Algan'ı konuk ediyoruz bu hafta. Programın ikinci yarısında kendisiyle müzik kariyeri üzerine sohbet edeceğiz. Erkan Özerman'la yaptığımız programda sizin Yunus Emre şiirlerinden Fransızca'ya uyarlanan parçalarınızı dinlemiştik Ayla Hanım şarkıcılığa başlattık. Şam'ınızda da e, Yunus Emre'nin eserlerinin önemli bir rolü var bildiğim kadarıyla. Evet şimdi e, hem felsefe hem şey olarak e, Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Erkan Özerman e, bana Yunus Emre'nin dizelerini söylettiler. Fransızca, İngilizce, Almanca. Aslında Ajda'ya da söyleteceklerdi ama dil biliyorum diye filan belki de tiyatrocuğum daha edebiyata daha felsefi olarak anlarım Yunus Emre'yi diye. Neyse ben yani Yunus Emre ile şarkı söylemeye başladım. O küçük çocuk 5 yaşında <gülüyor> nereden nereye Aha. ve hakikaten bütün dünyaya da yaymaya başladım. Yunus Emre'nin bilhassa felsefesini. Dolayısıyla Yunus Emre'den sonra Zeki Müren Bey eksik olmasın Gel dedi ki niye gazino yapmıyorsun sen dedi. Dedim ki hani benim programım yok yani ben çocukluktan bildiğim işte Fransızca şansonlar var filan. Çok iyi dedi çok iyi benim kovetetim olabilirsin dedi. Nedir o dedi. Kovet işte ondan önce Batı müziği söyleyen biri çıkıyormuş. Yani evet. Ajda ya da Sezen Aksu filan gibi gazinoda. Evet. Ha, neyse e peki vallahi yaparım diyorsanız yaparım. Siz e, size yani Türkçesi güzel, besteleri güzel, yorumcu. Yani Zeki Müren'den çok şey öğren. Vallahi şimdi yaşasaydı her sefer her konuşmamda onu söylerim. her konuştu te telefona çağır bana ne incesiniz, ne kadar teşekkür ederim demek ki aramıyorlardı ya adamı o yaşarken ya evladım bu kadar terbiyeli güzel ve yanındakilere şey veren. Düşünün bir gün kocam geldi ki o şehir tiyatrosunda o sert reisörlerden de. Böyle ciddiyette öyle şarkı falan. Zaten arkadaşlarım filan kem gözle başladılar bana. <gülüyor> Zannedersin ki bilmem neye girdim. Böyle şarkı söylüyorum diye çok sinir oldular bana. Hiç mutlu dinlerdi Geldi bizim kulisi gördü. Zeki Müren Bey'in kulisini. Çiçekler geliyor, teşekkürler yazıyor. Nasılsınız? sağlığınız nasıl? Sesiniz nasıl? İyi misiniz çocuklar? Size bir şey söyleyeyim mi? Sıcak ıhlamur filan misiniz? Gibi. Öyle öyle ben şarkıcı oldum. Ondan sonra Erkan Özerman beni aldı. Festivallere sokmaya başladı. İlk festivalim işte e, dev... Yorum Festivali'ne giriyordum, BES'te değil. Ee, yorum Festivali'nde ''I Love You'' yaptım. Savaş Aleyhdari bir parçadır o, ee, ''I Love You'' Hatta e, Napoli, NATO'da e, bu parçayı söyledim ben, NATO'da. Hmm. E, orada da Rum Generali'nin karısı kalktı, dedi ki ''You came from Turkey to tell us that'' bunu söylemeye mi geldin Türkiye'den dedi hani Osmanlı karıştırıyorlar evet. korsanlarla karıştırıyorlar e, evet dedim adam dedim e, çünkü biz zaten savaşa giderken e, harp benzeyen sazlarla giderdik dedim savaşa ondan sonra zaten burası NATO değil mi adam dedim e, NATO'da Söylemeyeceğim de savaş yapmayayım. Nerede söyleyeceğim dedim. Evimde mi oturacağım? Herkes alkışta Bir muazzam kadın kıpkırmızı oldu. Hiç beklemiyordu bu kadar hazır laf edebileceğimi. Neyse o şarkıyı orada söyledim. Hakikaten sonra Bulgaristan'daki festivaldekinde şey ikincilik verdiler bana. Birinciyi Rus verdiler. O zaman Ruslar vardı. Yani Bulgaristan Rus şeyi altındaydı. Dolayısıyla Bulgar Türkleri zavallar Türk oyun şarkıcısı geldi diye biletler almışlardı şeyde. Birinci sırada neredeyse ama yarısı şal var üstüne erkek ceketi. Öyle geliyorlar filan. Sonra tam ödülleri alacağız artık. Üçüncü, ikinci, en sonunda birinci söyleyecek. Baktım, onu orada yok. Adama sordum, e, bizim Türkler gelecek dedi, neredeler? E, o giysileri acayip sokmadık der. Aa şarkı söylemem dedim ben. Ben gidiyorum hadi Allah'a ısmarladık. Tamam tamam getiriyoruz dediler. Apar topar onları getirdiler. İlk sıraya sandalye koydular. Oturttular. Ben de şarkıyı söyledim. <gülüyor> Ama tabii artık ıı, paltolarını atıyorlardı o kadar. <gülüyor> Rus gelmesin diye biri bir daha bir daha. bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki yasaktır söylememek lazım. Sopot'ta öyle oldum mesela. Hmm. Sopot'ta o kadar alpış oldu ki bana <gülüyor> Eglonuarı söylerken hemen Bulgaristan'dan sonraydı o zaten. O söylerken e, şeyi, e, adam geldi dedi ki e, biz yapabilirler. Biz e, ödül şeyinde iki kere söyletmiyoruz dediler. 103 kişilik orkestra Ergüder yoldaşın sol eli zavallı, Çarpık sağlı çarpık çarpık <gülüyor> zedelenmiş bir yerde sol o yüz 103 kişilik orkestraya yeni o hazırladığımız tamam da bir de onlardan bir parça hmm. söylemek gerekiyordu. O onlardanki parçayı iyi ki ben önce yolluyorlar çünkü. Ya Erkan'a dedim ki bu Amerika'da biz ben bu parçayı söylüyordum, mırıldıyordum. Bu Amerikan olmasın, Polonyalı be besteci değil dedim bu. E söyleyelim dedi. Yazım vardı Allah'tan. Polonyalı dediler. Sonra dünya çapında ya dönünce yarışma, hatta sansür bile oldum. Yani Amerikalıları biraz yeriyor tabii Eglun'a kızıl yaptığı şeyden dolayı ee, ve benim Times Square ismini mesela çıkartıp iki heceli isimle Lanfer dedim cehennem. Times Square ki e, petrol ve ruş kokan yere şey babamın yeşillikler içinde at kezdirdiğim hmm. yeri Times Square <gülüyor> yaptılar. yaptılar. Times Square'le söyletmediler hmm. bana. Neyse. Orada da <gülüyor> bu Bulgaristan'da olduğu gibi alkıştın alkış. Bulgaristan çaldı bir kere daha. Bu gidiyorum geliyorum Hı. söylemediler ya gidiyorum gene geliyorum. İkinci parçasında çünkü ben bir kolaj yapmıştım. Eglonuar'la şeyi Uh, West Side Story. There's no place for us. Somewhere a place for us. Onu oradan başlamaz mı? 103 kişilik orkestra. O mikrofonu nasıl aldım? Nasıl başladım? Ve zannettim ki söyleyemeyeceğim. Çünkü en yüksek sesler Barbara Streisand söyler, ondan bile iki nota yüksek söylüyordu o parçayı. Hı hı. Neyse, orada da söyledim ama orkestra girdi. Yani. Hı hı. Dolayısıyla. İşte böyle bizim dertlerimiz. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi o zaman sizden I Love You ismini parçayı dinleyeceğiz. Önce evet, sonra da... <gülüyor> evet, o da Evet, NATO'da da söylediğiniz. Sonra da sohbetimize Don't devam edeceğiz. Don't make make love diyor çünkü. <gülüyor> evet, evet. I dinledik. I Love You. Ee, gerçekten de son derece etkileyici bir yorumdu. Ee, bu parçaların dışında bir de Fransızca'da e, poezi Chante dediğimiz e, şarkılı şiirlerden oluşan albümleriniz var sanıyorum. Evet, şarkılı şiirler yaptım mesela. Hmm. Oynadığım müzikaller var. Ee, üç kuruşluk operada, ondan sonra Kuşlar'da, Aristofanes'in. Ee, yani öyle arada şiirler, şarkılı şiirler gibi. Ee, ama en güzeli bir şey anlatacağım şimdi. Biz tabii gazino adabı bilmiyorduk. Yani ne kadar Zeki Müren'le şeyse. Yazın Bebek Gazinosu'nda bir program yapıyorlar. Zeki Bey İzmir Fuarı'nda. Dolayısıyla bir Allah Alatürk'acı kadın buldular. Ben ondan sonra yani Batı şeyi olan... ...Bebekte de biliyorsunuz bütün Milliyet gazetesin sahipleri... ...Nadir Nadi Bey, Cumhuriyet gazetesinin sahibi... ...herkes Bebek'te şeyde. Hepsi de bizi dinlemeye geliyorlar. Ondan sonra... Şey Erkan Özerman bana dedi ki böyle orası gazino halk yeri ee, şey bir, bir şeyler yani Türk halk müziği bir şey söyle dedi ne, ne söyleyeyim tane tane benleri ber gelin tümlümden bir şey hala <gülüyor> gülüyorum ne kadar zorla söylüyordum bilemezsin Ondan sonra ondan sonra da Preto söylüyorum. Yarı Fransızca, yarı Türk Türkçesini söylüyorum Eurovizyon şarkısı diyorum filan bilmem ne. Hüme da öbür tarafta o da çıkıyor O da gitarınlanan gelse bilmem ne Diney onun şiiri şiirden yaptığı şarkı Ay unuttum ne hatırlarsan koyarsın onu da araya. Ondan sonra o da onu söylüyor. Bize habire o baş rol en sonunda türkacı çıkıyor tabii batı bitince. O Alaturkacı hanımın böyle yarı çıplak resimleri neredeyse <gülüyor> bize göre <gülüyor> filan fotoğraflar, ışıklar içinde filan e, resimleri filan. Ondan sonra de bir de bize bir şeyler söylüyor. Bir tablo asıyor böyle oraya görelim diye. Meğerse o kendi söylediği şarkılarmış. <gülüyor> Aha, adette başkası o şarkıları söyleyemez. Mi? Biz ne bilelim. <gülüyor> Ve abi bir tane tutturdu gülüm gülüm. Ben tutun daha ne ne ben ne <gülüyor> final yapıyormuş kadın o şarkıyı. <gülüyor> ben de rezalet söylüyorum bari iyi söylesin. <gülüyor> Erkan'a dedim ki görüyor musun derim. Koca öküzle bitirseydim şarkıyı daha iyi olurdu dedi. O zaman şimdi de önce Vicky sonra Dahil Algan'dan dinliyoruz Apreto'a ve onun Türkçe versiyonu. Aşk mı buyu? Vicky ve Ayla Algan'dan dinledik. Appetua ve parçanın Türkçe versiyonu Aşk mı bu? Evet ne yazık ki bir programın da sonuna geldik artık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum size Ayla Hanım. Bize vakit ayırdığınız anılarınızı, tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Evet ben de sana çok teşekkür ederim yavrum benim galiba kafalarını şişirmedi değil mi? Yok yani, çok çok güzel problem. <gülüyor> hem müzik hem çene. <gülüyor> <gülüyor> e, ne son olarak e, Bülent Edevitimin çok sevdiği bir parçaydı. E, o onun o kara olan ki zamanda Kıbrıs'a zaten ilk giden ben oldum e, televizyonla teletebirle. E, orada yani askerlerimizi gördüm. Savaş içinde anlatmayayım. Yani bir dizi var ya şimdi o dizi az bile söylüyor. Hmm. O kadar şey. Sonra benim bir öğrencim var şimdi onun filmini de çektiler. Ee, o devrede e, sen de katıl bize diye bir parçam vardı. Hmm. Onu çok seviyordu. Ee, Ondan sonra hep söylemeye başladılar. Artık şey... <gülüyor> Tostçuların pavyonları var ya, onun tepesine çıkarıyorlardı sokakta. Hele Ankara, İzmir, İstanbul öyle ee, şey parçası oldu yani. Bülent Ecevit'in Kıbrıs parçası oldu. Sen de katıl bize diyor çünkü. sevecan. Aynı şeyleri şimdi bile söyleyebilirim. Sevecan, sevin birbirinizi. Nereden gelirse gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsın. <gülüyor> Çok sağ olun. Ee, siz de iyi ki varsınız ve bize böyle programlar hazırlamak için e, ilham veriyorsunuz. E, umarım ileride yeni bir programda e, bir kez daha bir araya geliriz. E, bu arada bugün bizim bu programı yapmamıza e, vesile olan Onur Sonku'ya da teşekkürlerimi iletiyorum buradan. E, ve Ayla Algan'a bırakıyorum şimdi mikrofonu. E, sen de katıl bize adı şarkısını seslendirmek üzere. Önümüzdeki programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.